Merhaba. Bugün size Hakkari'den sesleniyorum. Ati Gençlik Derneği'nin hazırlamış olduğu Yeşil Bilişim Zirvesi'nde 81 ilden Hakkari'ye gelen yaklaşık 100 gencin davetlisi olarak yeşil bilişim konusunu anlattım. Sevinsek mi, üzülsek mi bilemediğimiz bir haberle devam edelim. Biyo Güvenlik Kurulu 9 Geydoğlu mısır çeşidi ile ilgili değerlendirme sürecini tamamladı. Kurul 9 mısır çeşidinden 6'sının kullanımını reddederken 3 çeşide de izin verdi. Buna göre MON 880-17, MON 810, 591 22 NK 603 hakkında olumlu karar verildi. MON 810'un AB ülkelerinin pek çoğunda yasaklı olduğunu hemen burada hatırlatalım. Kurul başvurusunu yapılan yem, gıda ve biyotenol amaçlı diğer çeşitlerle ilgili ise komite çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti. Karar bekleyen başvurular arasında gıda amaçlı 3 soya, 21 mısır, 3 kolsa, 1 şeker pancarı ve 1 de patates çeşidi var. Yine aynı şekilde yem amaçlı 3 koza bir şeker pancarı, bioetanol amaçlı ise 22 mısır çeşidi. Greenpeace Akdeniz, yem amaçlı kullanmak üzere başvurusu yapılan 6G dolu mısır çeşidinin biyogüvenlik kurulunca reddedilmesinin yerinde bir karar olarak değerlendirdi. Ancak riskleri bilimsel raporlarla kanıtlanmış olan genetiği değiştirmiş çeşitlerin tamamının reddedilmesi gerektiğini de belirtti. Greenpeace Akdeniz Tarım Kampanyası sorumlusu Tarık Nejat Dinç, 6 Geydoğlu yem çeşidinin reddinin bilimsel raporlardaki risklerin dikkate alındığını gösterdiğini ve bunu olumlu karşıladıklarını ancak Greenpeace'in beklentisinin başta Mon 810 olmak üzere 9 çeşidin tamamının reddedilmesi yönünde olduğunu da söyledi. Dinç öte yandan Büyük güvenlik Kurulu'nun Sosyoekonomik Değerlendirme Komite raporlarında önerildiği gibi tüketicilerin tercih haklarının ihlal edilmemesi adına Söz konusu GEDO'lu yemlerle beslenen hayvanlardan elde edilen et, süt, yumurta ve peynir gibi gıdalarında acilen etiketlenmesi gerekmektedir. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Sayın Mehdi Eker bu konuda cesur bir adım atmış ve geçtiğimiz hafta geydoğlu yemlerle beslenmiş hayvanlardan elde edilen ürünlerin GEDO etiketi taşıyacağı müjdesini vermişti. Şimdi bu, biz de bu müjdenin bir an önce yasalaşmasını bekliyoruz dedi. Dinç sırada bekleyen gıda amaçlı GDO'larla ilgili olarak başvuruların ivedilikle geri çekilmesi yönünde Bakanlığın adım atmasını beklediklerini de söylüyor. Greenpeace'in GDO karşıtı imza kampanyasına yemezler.org'u ziyaret eden 250 bin kişi katıldı. Yemezler.org sayfasını ziyaret ederek bir imza ile siz de GDO karşıtı mücadeleye destek verebilirsiniz. Adım adım sonuca doğru yaklaşıyor. Çevre ve Ekoloji Hareketi avukatları ÇEHAF, Bakan İdris Naim Şahin hakkında bir açıklama yayınlayarak halktan özür dilemesini istedi. ÇEHAF açıklamada Karasu Hes Barajı gölünde hayatını kaybeden 5 işçiyle ilgili inceleme gezisinde bir vatandaşa nereden bileyim beni görünce sevindiğini hadi bir takla at göreyim diyerek göbek attırmasına değinerek Orman ve Su İşleri Bakanı'nın HES projelerine karşı mücadele edenleri karalamak amacıyla sık sık başvurduğu kendi politikalarına karşı duranları vatan ile suçlayan militarist bir söylem üzerinden üretilen bu iktidar dili HES yaparak doğayı istihdam sağlıyorum diye HES'te çalışan işçiyi öldürdükten sonra hiç sıkılmadan halkın kendisinin yüce varlığı karşısında takla atmasını isteme cüretini gösterebilmektedir. Bizler çevre ve ekoloji hareketi avukatları olarak İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'in nezdinde Anadolu'nun kadın halkları ve o halkları var eden topraklarla dalga geçen tüm bürokratları halkın, toprağın, havanın ve suyun önünde takla atmaya değil ama özür dilemeye davet ediyoruz denildi. Tema Vakfı'nın iklim değişikliği hakkında düzenleyeceği konferansta Profesör Doktor Murat Türkeş iklim değişikliği, kuraklık ve çölleşmeyi anlatacak. 24 Nisan Salı günü, yani yarın saat 13.30'da Teşvik 7'deki Milli Reinsurance binasında olacak. Katılım ücretsiz herkese tavsiye olunur. Sinop'un Gerce ilçesinde yapılacak olan Termik Santral'e karşı mücadele veren Gerzeliler, Gerze Ankara yürüyüşü başlattı. Yürüyüşe Gerze'den başlayan emekli öğretmen 57 yaşındaki Ferhat Hançer ve esnaf 66 yaşındaki Mustafa Kınay'ı Bafra'da eğitim sen üyeleri karşıladı. İki gündür yürüdüklerini ve 11 gün daha yürüyeceklerini söyleyen iki yürüyüşçü amaçlarının Gerze'de yapılması planlanan Termik Santral'in çevresel etki değerlendirmesi görüşmeleri sırasında Ankara'da olmak olduğunu belirtti. 30 Nisan'da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nda termik santraliyle ilgili yapılacak toplantıda gerzelilerle buluşacaklarını belirten iki yürüyüşçüye destek verdiklerini kaydeden eğitimsen Bafra Şubesi Başkanı Tacittin Koca ise santralin sadece gerzelileri değil Bafra'yı da ilgilendirdiğini söyledi. Dünyayı tehdit eden çevresel felaketlere dikkat çekmek için organize edilen Dünya Günü yani Earth Day New York'ta dün kutlandı. New York'un Times Meydanı'nda toplanan çok sayıda çevre dostu dünyayı olumsuz etkileyen bütün çevresel faktörlere karşı olduklarını gösterdi. Çok sayıda turistin uğrak yeri olan Times Meydanı'nda birçok şirket çevreye daha zarar verecek ürünlerini katılımcılara tanıttı. Amaçlarının dünyada daha temiz su ve çevre olanaklarını arttırmak olduğunu söyleyen organizatörler çevre dostu insan sayısının günden güne arttığını belirttiler. 22 Nisan Dünya Günü ilk olarak 1970 yılında toplam 20 milyon Amerikalı'nın katılımıyla kutlanmaya başlandı. 2012 yılında ise 22 bin farklı kurumun desteklediği Dünya Günü 192 ülkede 1 milyara yakın insan tarafından desteklenerek kutlanıyor. Herkese yeşil ve barış dolu bir gelecek diliyorum. Esen kalın.